601, Enam suresi, i̇bn Mesud ad Allah'u an anlatıyor. İman edenler, bununla beraber imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı kendilerini indir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir Enam. 82 ayeti indiği zaman, bu ayet Müslümanlara çok ağır geldi ve, Hengimiz nefsine zulmetmiyor. Mahvolduk dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Hayır. Burada kastedilen o değil. Şirk'tir. Lokman'ın oğluna olan şu sözünü işitmediniz mi? Oğlum. Allah'a şirk koşma. Zira şirk büyük zulümdür, Lokman. 13 602 Enam suresi. İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Bir grup insan Resulullah aleyhissalatu ve gelerek. Ey Allah'ın Resul biz. Kendi öldürdüğümüzü yiyor. Fakat Allah'ın öldürdüğünü yemiyoruz. Bu nasıl iş? Dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeyden yiyin. Size ne oluyor ki? Allah size dağda kalmanızın dışında, Haram olanları genişçe anlatmışken adının üzerine anıldığı şeyden yemiyorsunuz. Doğrusu çoğunluk, Hevare heveslerine uyarak, Bilmeden sapıtıyorlar. Aşırı bidenleri en iyi bilen Rabbimdir Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar, kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin. Bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz, Şüphesiz siz müşrik olursunuz. Enam 118-122-603 Enam suresi. Ve bu da vurdun bir ribay Doğrusu şeytanlar. Sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Enam 121 ayetiyle ilgili olarak İbn Abbas şu açıklamayı yapar. Yani Allah'ım öldürdüğü diyerek meteyi kesilmeksizin kendiliğinden ölen hayvanı kastederek. Onu niye yemiyorsunuz? Derler. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak. Eğer onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz müşrik olursunuz. Ayetini indirdi. Bundan sonra da, Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin. Ayeti indi. 604 Enam Suresi İbn-i Allahu Rabiallahu anhümal bir diğer rivayetinde şöyle buyrulur. Üzerine Allah'ın ismi zikredilen hayvan etinden yiyin. Enam 118 Üzerine Allah'ın ismi zikredilmeyenden yemeğin, Enam 121 emri nesledilip, ehli kitabın kestiği, yasaktan istisna edilerek şöyle dendi. Kitap verilenlerin yemeği sizi helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Maide 5-605 Enam Suresi Nisaiden gelen rivayette İbn-i Abbas Rabi Allahu anhüma Cenab-ı Hakk'ın üzerine Allah'ın isminin zikredilmediği kesilmiş hayvan etinden yemeğin ayeti ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmaktadır. Müşrikler, bu meselede müminlerle ihtilaf ederek alayvari şöyle dediler. Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz, fakat kendi kestiğinizi yiyorsunuz. 606 Enam Suresi, İbn-i Abbas Rab'iyallahu anhüma anlatıyor. Arab'ın cahiliye devrindeki cehaletini öğrenmek seni memnun ederse Enam suresinin 130. ayetten sonra gelen şu ayetini oku. Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri Allah'a iftira ederek haram sayanlar mahvolmuşlardır. Onlar sapıtmışlardır. Zaten doğru yolda da değillerdi. Enam 140-607 Enam suresi İbn-i Mesud ad Allah'u an buyurmuşlardır. Kim üzerinde Muhammed aleyhisselatu ve selamin mührü bulunan sahife görmek isterse şu ayetleri okusun. De ki, gelin size Rabbimizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren bizi gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünetiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin. Dışında yaklaşmayın. Ölçülüğü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır. Enam 151-153-608 Enam suresi H.Z. z ve bu 레lere Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kıyametin 3 alameti vardır. Onlar zuhur edince daha önce inanmamış olanların artık inanmaları da onlara fayda vermez. Enam 158. Güneşin battığı yerden doğması. Da Dabbetul ard 609. Enam suresi bu sayede diyor Allahu an onlar kendilerine Rablerinden bir takım delillerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bir takım mucizeleri geldiği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya, imanıyla bir iyilik kazanmamışsa iman ona fayda vermez. Enam 158 ayetinde geçen rabblerinden bir takım deliller ile güneşin battığı yerden doğması kastedilmiştir demiştir. 610. Araf Turesi, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Cahiliye devrinde kadın, Kabe'yi muazzamayı çıplak olarak tavaf eder ve şöyle derdi. Bana kim ödünç bir tavaf elbisesi verecek? Elbiseyi tercinin üzerine kor. Bugün bir kısmı veya tamamı görülür ama ondan açılanı helal etmem derdi. Bu tatbikatla ilgili olarak şu ayet indi. Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin. Giyin. İçin fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Araf. 31-611 Araf suresi H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam şu ayeti okudu. da tecelli edince onu yerle bir etti. Araf 143 hadisi rivayet eden Hamad şöyle der. Hamad'dan rivayeti yapan Süleyman B. Ar merhum tecellinin hafifliğini göstermek için baş parmağının yanıyla sağ parmağının ucuna değdirerek gösterir. Ve ayetin kıraatı bitince Resulullah ilave eder. Da, çığlık attırı, Musa baygın düştü 612. Araf suresi, Müslim İbni Esad el anlatıyor. H. Z. Ömer radıyallahu <gülüyor> amitten. Rabbim beni Adem'den, bellerinden zürriyetlerini alıp da onları nefislerine karşı şahit tutarak, Rabbimiz değil miyim diye işlat ettiği vakit bela evet dediler. Şahidiz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyiniz. Yahu ancak önceden atalarımız çirik koştular. Biz ise onlardan sonra bir zürriyet idik. Şimdi o batılı tesis edenlerin yaptıklarıyla bizi helak mı edeceksin?" demeyiniz. Araf 172 273 ayetinden soruldu Hazreti Ömer (r.a.) Allahu anhu cevabı verdi. Bu ayetten Resulullah (a.s.)'a da sorulmuştu. O şöyle açıkladı: Allah-u Teala Hazretleri, Hazreti Adem yarattı sonra sağ eliyle mersedip ondan bir zürriyet çıkardı ve, Bunlar Cennet içindir. Bunlar Cennet ehlinin amiriyle anal ederler dedi. Rabb-i Teala, ikinci defa sırtını okşadı. Ondan bir nesil daha çıkardı ve, Bunları da cehennem için yarattım. Bunlar da cehennem ehlinin amirini işleyecekler dedi. Cematen bir adam. Ey Allah'ın Resulü! ''Kaderimiz ezelden yazılmış ise niye anal ediyoruz?'' diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şu. Açıklamayı yaptı. Allah bir kişiyi cennet ehli olarak yaratmışsa onu cennet ehlinin amelinde çalıştırır. Öyle ki cennetliklerin bir ameli üzere ölür ve Allah da onu cennetine kor. Aksine bir kulu da cehennem ehli olarak yaratmışsa, onu da cehennemliklerin amelinde istimal eder. Öyle ki bu da cehennemliklerin bir ameli üzere ölür. Allah da onu cehenneme koyar. 613. Araf suresi. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Allahu Zülcelal hazretleri Adem aleyhissalatu ve selami yarattığı zaman sırtını mezh etti. Bunun üzerine kıyamete kadar onun eşinden yaratacağı insanlardan her birinin iki gözü arasına nurdan bir parlaklık koydu. Sonra hepsini Adem Aleyhisselam'a arz etti. Adem Aleyhisselam ey Rabbim bunlar da kim? Diye sordu. Bunlar senin zürriyetindir dedi. Onlardan bir tanesi dikkatini çekti. Gözlerinin arasındaki parlaklık çok hoşuna gitmişti. Ey Rabbim da kim? Diye sordu. Davud deyince, pekala ne kadar ömür verdin? Diye sordu. Altmış yıl dedi. Adem, ey Rabbim. Ona benim ömrümden kırk yıl ilave et dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hazreti Adem'in yaşı 40 yıl eksik olarak kesinleşince hemen ölüm meleği geldi. Adem Aleyhisselam ona, Yani benim ömrümden 40 yıl daha geride kalmadı mı dedi. Melek, iyi ama, dedi. Sen onu oğlun davuda vermedin mi? Adem inkar etti. Zürriyeti de inkar etti. Adem unuttu ve meyveden yedi. Zürriyeti de unuttu. Adem hata işledi. Hürriyeti. Del hata işledi. 614. Arafturesi. Semre İbn Cündeb Rabbiye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Havva Aleyhisselam hamile kaldığı zaman İblis Havva'nın yanına geldi. Bu sırada Havva'nın çocuğu yaşamıyor, hep ölüyordu. İblis: "Çocuğa Abdülharis adını ver. Çünkü o yaşıyor." dedi. Allah bu ismi verdi. Çocukla yaşadı. Ancak bu durum şeytanın bir telkini ve emriydi. 615 Araf Turesi i̇bn Zübeyr Zübeyir Allahu Anhüma diyor ki Sen af yolunu tut. Bağışla. Uygun olanı emret. Bilgisizlere aldırış etme Araf. 199 Ayeti Ancak ve ancak halkın ahlakı hususunda mazil oldu. 616 Araf Turesi Buhari ve Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle denir. Allah, Peygamberine aleyhissalatu ve selam halkın ahlakından affetmeyi, benimseyip almasını emretti. 617 Enfal Suresi, İbni Cübel anlatıyor. İbni Abbas Allahu anhüma, Enfal Suresi'ne hususta indi diye sordum. Bana, Belir Savaşı üzerine indi cevabını verdi. 618 Enfal Suresi, Musa İbn-i babasından da Allah'ın naklettiğine göre, babası şöyle demiştir. Bedir Savaşı sırasında bir kılıçla geldim ve, ey Allah'ın Resulü, Allah kalbimi müşriklerden kurtardı. Bu kılıcı bana bağışla dedim. Bana, bu nam ne senin, ne de benim diye cevap verdi. Ben içimden, bu kılıç... Savaş sırasında benim kadar ciddi hizmette bulunmayan birine verilebilir diyerek ayrıldım. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam benim yanıma geldi ve Sen, kılıç benim değilken, onu benden istemiştin. ise artık benim oldu. Al, bu senin olsun dedi. Şu ayet inmişti. Ey Muhammed, sana ganimetlere dair soru sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve peygamberindir. İnâmî Osmân'ın Allah'tan fırkının Enfal 1619 Enfal Suresi Ebu Saide İbnü'l-Abdiy Allahu an anlatıyor. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadıyla savaş gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Enfal 16 ayeti belir günü indi. 620 Enfal Suresi İbn-i Abbas radıyallahu anhüme Allah katında her yüzündeki canlıların en kötüsü gerçeği akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Enfaz 22 ayetinde kastedilmiş olanlar Abdüttar oğullarından bir gruptur denmiştir. 621 Enfaz suresi H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Ebu Cehil bir gün şöyle dedi. Allah'ımız eğer bu kitap gerçekten senin senin katından ise bize gökten taş yağdır veya can yakıcı bir azap ver Enfaz. 32 diye dua etmişti. Şu ayet indi. Sen iken Allah onlara azap etmez. Onlar bağışlanma derken de elbette Allah azap edecek değildir Enfaz. 33 Müşrikler müminleri Mekke'den çıkardıkları zamanda şu ayet indi. Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten ben ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin Enfaz. 34-622 Enfal Suresi ve İbni Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın beri iken dinledim. Şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Onlara! Karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Enfal 60 Ayette geçen kuvvet iyi bilirsiniz, Kuvvet atmaktır diye açıkladı ve bunu üç kere tekrar etti. 623 Enfal Suresi Müslim ve tirmizide şu ziyade vardır. Haberiniz olsun. Allah arzı fethetmenizi müyesser kılacak. İhtiyaçlarınız Allah tarafından karşılanacaktır. Sizden kimse oklarıyla oynamaktan sakın geri kalmasın. 624 Enfal Suresi İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet ediyor. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Sizin sabırlı 20 kişinin onlardan 200 kişiyi yener. Sizin 100 kişiniz inkar edenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar alnayısız bir gruptur. Enfal 65 ayeti inince bir kişinin 10 kişinin önünden kaçmaması, 20 kişinin de 200 kişinin önünden kaçmaması farz kılındı. Sonra da şu e Şimdi Allah yükümüzü hafifletti. Zira içinizde zaf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı kişiniz onlardan 200 kişiyi yener. Sizin bin kişiniz Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 66. Böylece 100 kişinin 200 kişinin önünden kaçmaması farz kılındı. 625 Enfal suresi. Bir rivayette de şöyle denir: Sizin sabırlı 20 kişiniz, onlardan 2000 kişiyi yener. Ayetin azil olunca bu. Müslümanlara ağır geldi ve şu ayet indi. Şimdi Allah yükümüzü hafifletti. Zira içinizde zayıf bulunduğunu biliyordu. Sizin sabırlı kişiniz, onlardan 200 kişiyi yener. Sizin bin kişiniz, Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiyi yener. Enfat. 66 Allah onlardan miktarı hafizliktikçe Müslümanların sabrı da azaltılan miktarın nisbetinde eksildi. 626 Enfal suresi Ebubüleyhe'erı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Ganimetler sizden önce hiçbir başı siyha, yani Adem oğluna helal kılınmadı. Ganimet alındığı zaman gökten inen bir ateş onu yakardı." Ravi Süleyman el-Ameşler ki Başı siyah tabirini şimdilerde Ebu Hüreyya'dan başka kullanan birini göremiyorum. Belir savaşı sırasında henüz helal edilmezden önce Müslümanlar ganimetleri aldılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap erişirdi. Enfal 68-627 Enfal Suresi H.Z. Ömer Allahu An anlatıyor. Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber ve Vesselam esirlerin serbest bırakılmaları bu kabilinde fidye-i necat alınca Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Yeryüzünde savaşırken, düşmanı yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaraşmaz. Geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti kazanmanızı ister. Allah güçlüdür. Hakimdir. Daha önceden Allah'tan verilmiş bir hüküm olmasaydı, Aldıklarınızdan ötürü size büyük bir azap erişirdi. Elde ettiğiniz ganimetleri temiz ve helal olarak yiyin. Enfa 67-69 Ganimetler sonradan helal kılındı. 628 Enfa Suresi İbn Abbas Rabiallahu Anhüma şu iki ayet hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Doğrusu inanıp ticret ederler. Edenler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler. İşte bunlar birbirlerinin dostudurlar ve inanıp hicret etmeyenlerle hicret edene kadar sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım isterlerse, aranızda anlaşma olmayan topluluktan başkasına karşı onlara yardım etmeniz gerekir. Allah işlediklerinizi görür. İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar. İnanıp ticaret eden, Allah yolunda savaşanlar ve muhacirleri barındırıp, onlara yardım ederler, İşte onlar gerçekten inanmış olanlardır. Onlara mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Sonra inanıp ticaret eden ve sizinle birlikte savaşanlar, işte onlar sizlendir Bedeviler muhacire varis olmazdı, muhacirde ona varis olmazdı. Bu durum nesnedildi. Ayet şöyle buyurdu birbirinin mirasçısı olan akraba Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındır. Doğrusu Allah her şeyi bilir. Enfat. 22, 25, 629. Berat i̇bn İmam Abbas radıyallahu an anlatıyor. H, Z. Osman radıyallahu an hadedim ki. Sizni için. Mesani grubuna giren Enfat suresinin grubuna giren Beraet suresine yaklaştırdınız ve aralarına da besmeleyi yazmadınız. Hazreti Osman da Diyallahu Amp'u cevabı verdi. Resulullah aleyhissalatu ve Çelema vahiy sırasında birçok sure birlikte gelirdi. Bu durumda herhangi bir vahiy geldi mi? Vahiy katiblerini çağırır. Onlara şu ayetleri, şu şu meselelerin zikredildiği sureye koyun diye irşat ederdi. Bir ayet geldiği zaman da bu ayeti içinde şu şu şeylerin zikredildiği sureye koyun derdi. Enfal suresi, Medine'de ilk nazil olanlardandır. Beraet suresi ise, iniş itibariyle Kur'an'ın sonuncusu idi. Bunun kısası da Enfal'in kısasına benzemekteydi. Bu sebeple beraeti öbüründen zannettim. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu surenin öncekinden olduğunu belirtmeden vefat etti. Bu sebeple ben bunların arasını yakın tuttum ve ikisinin arasına Bismillahirrahmanirrahim satırını koymadım. Böylece 17 uzunların sebut tıval arasına koydum. 630 Beraet Suresi İbn-i Cübe'ye Allahu an anlatıyor. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma sordum. Tevbe Suresi nedir? Şu cevabı verdi. Tevbe mi? Bilakis o fazihadır İslam düşmanlarını rezil etmektedir. Onlardan bir kısmı şöyledir. Onlardan bir kısmı şöyledir. Diyerek o kadar çok saymıştır ki. Halk bizden kimseyi bırakmayacak. Herkesi zikredecek zannına kapıldılar. Ben tekrar sordum. Ya Enfal suresi? Bu. Dedi. Belir savaşı hakkında mı oldu? Ben tekrar sordum. Alat Haşr suresi. O da. Dedi. ben nadir nadir Yahudileri hakkında mı oldu? 631. Beraet suresi. Bir diğer rivayette Said İbn-i Cübel'in Ya Suretul için inmiştir sorusuna i̇bn Abbas radıyallahu anhümayn. Haş'ın suresi mi? Hayır. O, ben Nadir suresidir cevabını verdiği kaydedilmiştir. 632 Bera'e suresi H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Ebu Bekir radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından Veda Haçççı'ndan önceki Haçççı emiri olarak tayin edildiği Haççta, bu yıldan sonra müşriklere Haçççı etmek yasaktır. Çıplak olarak Beytullah kavaf edilemez diye ilan etmek üzere vazifelendirdiği bir rubla beni de gönderdi. Ancak, Bilahare Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in arkasından Hazreti Ali'yi gönderdi ve beraet suresini halka ilan etmeyi ona emretti. Hazreti Ali radıyallahu anh bizimle birlikte miyada halka beraeti ilan etti. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik haçkıç yapamayacak ve çıplak olarak Beytullah tavaf edilmeyecek. 633 Beraet suresi Bir başka rivayette aynı hadise şöyle gelmiştir. Haçkü Ekber günü Kurban Bayramı günüdür. El Haçkcu Ekber de Haçkıdır. Haçkca El Haçkcu Ekber denilmesi, halkın umreye El Haçkcu Asker demesinden ileri gelmiştir. Ebu Hüreyre devamla diyor ki, O yıl, Hazreti Ebu Bekir Allahu An bu tebliği halka duyurdu. Bunun üzerine ertesi yıl yani Hazreti Peygamber ve Vesselam'in bizzat katılarak veda Haçkı'nı yaptığı zaman, Tek müşrik açıkça katılmadı. Hazreti Ebu Bekir'in müşriklere ilanda bulunduğu sene Cenab-ı şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Doğrusu puta tapanlar pistirler. Bu sebeple, bu yıldan sonra merçit-i harama yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, bilin ki, Allah dilerse sizi bol nimetleriyle zenginleştirecektir. Allah süphesiz bilendir. Hakimdir TV 28 müşrikler ticaret yapıyorlar. Müslümanlar da bundan faydalamıyorlardı. Allahu Teala müşriklerin mescidi harama yaklaşmalarını yasaklayınca, Müslümanlar müşriklerin yaptıkları ticaretin kesilmesiyle ondan elde ettikleri menfaatin kesileceği endişesine düştüler. Bunun üzerine Cenab-ı şu vahyi indirdi. Eğer fakirlikten korkarsanız, bilin ki, Allah dilerse sizi bol nimetleriyle zenginleştirecektir. Sonra bunu takip eden ayette Cenab-ı Hak kıldı. Bu daha önce alınmıyordu. Bunu, müşriklerin ticaretiyle elde edilen menfaate bir karşılık ivaz yaptı. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, Boyunlarını döküp kendi elleriyle dizge verene kadar savaşın TV-29 Allah Müslümanlara bunu helal kılınca. Anladılar ki Allah kendilerine müşriklerle olan ticaretin kesilmesi sebebiyle kaybından korkup üzüldüklerine enfaatten daha fazlasını vermektedir. 634 Beraet Turesi Nisaiden gelen bir rivayet şöyledir. Ebu Hüseyre Allahu. An dedi ki Resulullah ve Selam Ali İbni Ebi Talib Allah'u anhi Beraet suresi ile birlikte Mekke ahalisine gönderdiği zaman onunla beraber ben de geldim. Kendisine ne ilan ediyordunuz diye soruldu. Şu cevabı verdi. Biz şunları ilan ediyorduk. Birinci kabıya ancak müminler girer. İkinci Beytullah çıplak tavaf edilemez. Üçüncü kimin Resulullah ve selamla bir anlaşması varsa bunun müddeti dört ayın hitamıdır. Dört ay geçtikten sonra Allah ve Resulü müşriklerden biridir. Dördüncü bu seneden sonra hiçbir müşrik haç yetmeyecek. Ben bunları böyle yüksek sesle ve tekrarla bağırarak söylüyorum ki o gün sesim kısıldı. 635 Beraet H.Z. Ali İbni Ebi Talib adıya Allah'u an anlatıyor. Ben Haçkı Ekber günü hangi gündür? diye sordum. Bana Kurban günü diye cevap verdi. 636 Bera Ekturesi i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Haçkı Ceddi Haçkı sırasında, Cemreler arasında Kurban günü durarak sordu. Bugün hangi gündür halk Kurban günüdür? dediler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bugün haccın ekber günüdür buyurdu. 637. Berâet Turesi İbn Ebî El Farâbî Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle diyordu. Kurban gün büyük haccın haccın ekber günüdür. O gün kanlar akıtılır. Başlar tıraş edilir. Kirler, paslar giderilir. Haramlar helal olur. 638. Berâet Turesi H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam girane uğresinden dönünce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu. Amhi haççın başında emir olarak yolladı. Onunla birlikte biz de vardık. El aleh mevkii iken es salatu hayrun minemem diye çağrıda bulundu. Bir müddet sonra da tekbir getirmek üzere doğrulduğu sırada arka tarafından kulağına bir deve sesi geldi. Bunun üzerine tekbiri bıraktı ve bu ses. Dedi. Resulullah ve Vesselam'ın devesi cezanın sesi. Muhakkak ki açıkçı konusunda Resulullah ve Vesselam yeni bir karara varmıştır. Belki de bu. Resulullah ve Vesselam'ın kendisidir. Bu durumda namazı birlikte kılarız. Dedi. Devenin sırtındaki Ali Rabiallahu Anh idi. Hazreti bu Bekir Rabiallahu Anh ona. Haçkıç emiri olarak mı geldin? Elçi olarak mı diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh. Elçi olarak geldim. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Beni beraye suretiyle gönderdi. Onu Haçkıç mahallerinde halka okuyup tebliğ edeceğim dedi. Sonra kurban günü geldi. Arafat'ı terk etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dönünce. Tekrar halka hitap etti. Onlara Arafat'ı terk etme adamından kesimlerinden vesaire menasiklerinden söz etti. Sözü bitince, yine Hazreti Ali Kerem Allah ve ayağa kalktı. Halka, Berayet suresini sonuna kadar okudu. Nefrul evvel gününün yadan Mekke hareket günü Hazreti Ebu Bekir Allah'u an kalktı ve halka bir hitabede daha bulundu. Yine nasıl terk edeceklerini, nasıl taşlama yapacaklarını tarif etti. Açıkçı Mena öğretti. Konuşmasını bitirince Feciv'den Hazreti Ay'ı Allahu an kalktı. Halka Bera'e suresini sonuna kadar bir kere daha okudu. 639 Bera'e suresi, tabiinden Zeyd İbn-i anlatıyor. Biz, Huzeyfe Radıyallahu yanında yanındaydık. Bize dedi ki, şu ayetin kasteddiklerinden hayattan sadece 3 kişi kaldı. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dinimize bir dini uzatırlarsa, inkardan önde giderlerle savaşın çünkü onların yeminleri sayılmaz. Belki vazgeçerler. Tele 12. Münafıklardan da sadece 4 kişi kaldı. Bu söz üzerine bir bedeli kalkarak. Siz Muhammed Aleyhissalatu ve Selamin arkadaşlarısınız. Bize bir kısım haberlerde bulunuyorsunuz. Ama bunların mahiyeti nedir? Ne değildir biz anlamıyoruz. Söz gelimi sadece dört tane münafık kaldığını söylediniz. Pekala şu ellerimizi yarıp işe yarayan şeylerimizi çalanlara ne demeli dedi. Kuzey radıyallahu amin. Onlar fasıklardır. Ben tekrar ediyorum münafıklardan sadece dört tanesi kalmıştır. Bunlardan biri yaşlı bir ihtiyardır. Öyle ki soğuk suyu içse soğukluğunu hissedecek halde değildir. 640. Beraet ruresi. Ennumam İbn Leşir da bi Allahu an anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın minberinin yanında Bir adam, "Ben Müslüman olduktan sonra başka bir amelle bulunmamış olmama kıymet vermem. Ancak hacılara su dağıtmam hariç." dedi. Bir diğeri, "Ben de Müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmamış olmama ehemmiyet vermem. Ancak Mescid-i Haram'ı imar edip bakımını yapmam hariç." dedi. Bir üçüncüsü de Allah yolunda cihat. Söylediklerinizden daha üstün bir ameldir dedi. Hazreti Ömer Rabi'ye Allah'u an onlara müdahale ederek konuşmalarını menetti ve Resulullah aleyhisselatu ve selamın minderinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cumhur'dır. Namazı kılınca ben huzura girer. İhtilaf ettiğiniz hususu sorarım dedi. Arkadan cenab Hak şu ayeti indirdi. Açıkça gelenlere su vermeyi, Mescid-i haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihat edenle birini tuttunuz. Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır. Tevbe. 19-2641 Beraet Turesi Adi İbni Hatim radıyallahu anlatıyor. Boynumda altından yapılmış bir haç olduğu halde Resulullah ve vesselama geldim. Bana, ey Adi boynundan şu putu çıkar, at dedi ve arkadan şu ayeti okuduğunu hissettim. Onlar Allah'ı bırakıp, hahanlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih-i olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan başkasına kulluk etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. Allah, koştukları eşlerden münezzehtir. Teybe, 31 Resulullah ve selam devamla. Aslında onlar, bunlara ruh bağımlarına tapınmadılar. Ancak bunlar Allah'ın haram ettiği bir şeyi kendileri için helal kılınca hemen helal adledi verdiler. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi de kendilerini haram edince hemen haram adledi verdiler. 642, Beraet suresi Tabiinden Zeyd İbrahim anlatıyor. Reveze'ye uğramıştım. Orada Ebu Zeyd Rab'iyallahu Anh'i gördüm. Kendisine, seni buraya getiren sebep nedir diye sordum. Şöyle açıkladı. Şam'daydım. Bir ayet hakkında Muaviye Allahu an ile ihtilafa düştük. Ayet. Şu. Ey iman edenler. hahamlar ve rahiplerin çoğu. insanların mallarını da yerler. Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün. Alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir. Biriktirdiğinizi tadın denecek. Teybe 34-35 Muaviye Allah'u an. Bu ayet ehli kitap hakkında inmiştir dedi. Ben ise, hem bizim, hem de onlar hakkında indi dedim. Bu mesele üzerinde aramızda ihtilaf çıktı. Halife Hazreti Osman Dadıya Allahu Anha yazarak beni şikayet etti. Hazreti Osman bana yazarak Medine'ye gelmemi emretti. Bunun üzerine Medine'ye geldim. Halk, sanki daha önce beni hiç görmemiş gibi, çoklukla etrafımı sardı. Durumu Osman Dadıya Allahu Anha açtım. Bana, İstersen buraya yakın bir yere git dedi. İşte beni buraya getiren gerçek sebep budur. Benim üzerime Habeşli siyah bir köle amir tayin etseler mutlaka dinler. İtaat ederim. 643 Berayet Suresi i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir bedeli kendisine. Bana şu ayet hakkında açıklama da bulun. Dediği ayeti okudu. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele. Teyre 35. İbn Ömer şu cevabı verdi. Kim onu biriktirir ve zekatını vermezse vay haline. Bu ayet zekat emri gelmezden önceye aittir. Zekat emri gelince. Allah zekatı mallar için bir temizlik kıldı. 644. Beraet Turesi. Muatta da şöyle denmiştir. İbn Ömer Rabiallahu Anh Hümayye. Azaba sebep olacak hazine nedir diye sorulunca, zekatı verilmeyen maldır diye cevap verdi. 645 Beraet Turesi Selban'da Allahu An anlatıyor. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele ayetin adil olduğu zaman biz, Hazreti Peygamberle bir seferde bulunuyorduk. Ashabından bazısı. Ayet altın ve gümüş hakkında indi. Hangi malın daha hayırlı olduğunu keşke bilseydik, dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam şu cevabı verdi: Sahip olunan şeylerin en etabı, zikreden bir değil, şükreden bir kalp. Kocasının imanına yardımcı olan salih bir zevcedir. 646. Berat Turesi. İmam Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor: Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sahip etmeyenlere can yakıcı bir azabı. Müjdele ayetin azil olduğu zaman, Müslümanlar bundan fazlaca kaygılandılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ben sizin üzüntünüzü gidereceğim. Haydi gelin dedi ve gidip, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a müracaat ederek, Ey Allah'ın Resulü! dedi bu ayet ashabını çok kaygılandırdı. Hazreti Peygamber, Allah zekatı, malınızda baki kalan kirliliği temizlemek için farz kıldı. Nitekim, sizden sonrakilere kalması için de mirası farz kıldı buyurdu. i̇bn Abbas devam etti. Resulullah'ın bu açıklaması üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh sevincinden Allahu Ekber dedi. Peygamberimiz ve vesselam açıklamasına devamla. Hazreti Ömer radıyallahu anh'e, kişinin kendi lehine biriktirdiği şeyin ne olduğunu sana haber vereyim mi? Bu, saliha bir kadındır. Yani nazar ettiği, zaman kendini hoşunu kılacak, emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak olan kadın, 647, Beraet Turesi, yine i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmak istediklerinden ötürü geri kalmak için senden izin istemezler. Teybe 44- Ayeti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 Allah küpesiz bağışlar merhamet eder nur 62 648 Beraet Duresi Ebu Mesud el-Beydiri gibi Allahu an anlatıyor. Sadaka vermeyi emreden ayet teybe 103 nazil olduğu zaman biz ücret mukabilinde sırtlarımızda yük taşıyor. Bu yolla bir şeyler kazanıp ondan sadaka veriyorduk. Bir adam Abdurrahman İbn Avsi gelerek çok miktarda bağışta bulundu. Münafıklar dedikodu yaparak onun hakkında gösteriş yapılıyor. Müraci ediler. Hemen şu ayet nazil oldu. Sadaka vermekle gönülden davranan müminlere uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı azap vardır. TB 79-649 Beraet Turesi i̇m Ömer Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Abdullah İbni Üreyy İbni Selül öldüğü zaman oğlu Radıyallahu'na Resulullah ve Vesselam'ın huzur yerine çıkıp mübarek gömleklerini babasına kefen olarak vermesini talep etti. Resulullah ve Vesselam talebi kabul edip verdi. Bunun üzerine babasının cenaze namazını kıldırı vermesini talep etti. Resulullah ve Vesselam bu talebi de kabul etti ve namaz kıldırmak üzere kalktı. Ancak, Hazreti Ömer radıyallahu kalkarak Resulullah ve selamın elbisesinden tuttu ve, Ey Allah'ın Resulü, Rabbin seni ona namaz kılmaktan etmişken sen nasıl ona namaz kılarsın diye müdahale etti. Resulullah ve selam Allah beni muhayyya bırakmıştır. Zira, onların ister bağışlanmasını dile, ister dileme, birdir. Onlara yetmiş defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Teybe, 80 buyurmaktadır. Ben yetmişten de fazla. Bağışlama talebinde bulunacağım dedi. Hazreti Ömer Allahu anh. Ama, o münafıktır dedi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buna rağmen onun ardından namaz kıldı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti imza buyurdu. Onlardan ölen hiç kimse için ebediyen namaz kılmayacaksın. Mezarı başında da durmayacaksın. Çünkü onlar Allah ve Resulüne inanmadılar. Fasık olarak öldüler Teybe. 84 Hazreti Ömer Rabiallahu Anh der ki Sonra o gün Resulullah ve Vesselam'a karşı izhar ettiğin yürete hayret ettim. Allah ve Resul daha iyi bilirler. Bu son cümlenin i̇bn Abbas'ın sözü olma ihtimali de mevcuttur. Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade var. Resulullah ve selam bu ayetten sonra münafıkların cenaze namazını kılmadı. 650. Beraet Turesi H. Z. Ebu Hüreyre Allah'u An anlatıyor. Şu ayet Kuba halkı hakkında nazil olmuştur. Mealen. Orada. Arınmak isteyen insanlar vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. TV 108-651 Beraet Turesi Ali İbni Ebi Talib Allah'u An anlatıyor müşrik olan anne babası için Allah'tan af ve mağfiret dileyen birini gördüm. Kendisine, sen müşrik olan anne baban için istiğfarda mı bulunuyorsun? Olur mu bu dedim. Adam bana, niye olmasın? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim aleyhisselam müşrik olan babası için istiğfar etmektedir diye cevap verdi. Ben durumu Resulullah aleyhisselatu reçelamı anlattım. Bunun üzerine şu mealdeki ayet indi. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için, mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. İbrahim'in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Teybe, 113 114 652 Beraet Turesi, Muhammed İbni Şirha el-Zühri anlatıyor. ''Bana Abdurrahman İbni Abidullah ibni, Kap, i̇bni Malik nakletti.'' Abdullah İbni Kapı babası Kapı gözlerini kaybettiği zaman kardeşleri değil, kendisi babasına rehberlik etmişti kalmi içinde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı Edir'in ashabının hadislerini en iyi bilen ve en iyi öğrenmiş olanıydı. Abdullah dedi ki, ''Babam Kav İbni Malik'in Resulullah ve Vesselam tebük seferine çıktığı zaman, sefere katılma işi ile ilgili hikayeyi kendisinden dinledi. Şöyle anlatmıştı. Ben Tebük gazilesi hariç Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın çıkardığı gazilelerden hiçbirine katılmamazlık etmemiştim. Gerçi Bedir gazilesine iştirak etmedim. Ancak buna katılmayanlardan kimseyi Resulullah Aleyhissalatu ve Selam kınamadı. O seferde Resulullah Aleyhissalatu ve Selam ve Müslümanlar savaşı değil. Kureyş'in kervanını ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Ne var ki Cenab-ı Hak bunlarla düşmanı beklenmedik anda karşı karşıya getirdi. Ben Akabe gecesinde İslam'la müşerref olup ilk andılaşmayı yaptığımız esnada Resulullah ve Vesselam'la beraberdim. Ben Akabe'de hazır bulunmayı belirde hazır bulunmaya değişmem. Halk belir bazasını Akabe bir yatından daha çok ansa da benim tebük seferinden geri kalışımla ilgili habere gelince, Gerçekten ben hiçbir zaman, o sıradaki kadar bütün ve zengin olmamıştım. Allah'a kasemle söylüyorum. Daha önce hiçbir zaman iki deven olmamıştı. Ama o gaz sırasında iki tane binmeye mahsus deven vardı. Bir de Resulullah aleyhissalatu vesselam gazaya niyet etti mümküm ifadeler kullanarak asıl hedefi belli etmezdi. Fakat bu gaz ve da öyle yapmadı. Çünkü Tebük seferi çok sıcak bir mevsimde oluyordu. Uzak bir seferiyle tehlikeleri göze almış. Büyük bir düşmana hedef edilmişti. Müslümanlar gaz hazırlıklarını tam yapsınlar diye durumu bütün ciddiyetle açıklamış. Gidecekleri istikameti gizlemeksizin bildirmişti. Resulullah ve Vesselam'la sefere katılacak Müslümanlar pek çoktu. Askerlerin künyelerini kayıt defteri almıyordu. Ayıt defterinden maksat küniyelerin yazıldığı divandı. Kabriva ayetine devamla der ki, pek az kimse gözden kaybolmayı katılmamayı arzu ediyordu. Bunlar da vahid gelmedikçe, gizlendikleri, Resulullah aleyhissalatu vesselam tarafından bilinilemeyeceğini zanneden kimselerdi. Bu gazve, tam meyvelerin erdiği, gölgelerin iyice tatlılaştığı bir zamana rastlamıştı. Ben de meyvere ve gölgeye düşkün bir kimseydim. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Müslümanlar yol hazırlığı yaptılar. Ben de onlarla yol hazırlığı yapmak üzere sabahleyin evden çıkar kararsızlık içinde hiçbir şey yapmadan geri dönerdim. Kendi kendime. Bu da bir şey mi? Dilersem hazırlığı çabucak yapabilirim diye teselli olur. Avunurdum. Bu hal böylece devam etti. Öyle ki. Başkaları ciddi ciddi hazırlığını tamamlamıştı. Derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar yola çıktılar. Ben hala hiçbir hazırlık yapmamıştım. Yine hazırlık için gittim geldim ama bir şey yapmaya bir türlü elim varmıyordu. Bu halde sürdü gitti. Askerler süratle yol aldılar. Gazze elimden kaçtı. Yine de yola çıkıp onlara kavuşmayı düşündüm. Keşke bunu yapsaydım. Bana bu da nasip olmadı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'den ayrıldıktan sonra halkın arasına çıkınca gördüğüm bir husus beni üzmeye başladı. Çarşı, pazarda benim gibi kalanlar, meyanında gördüklerim ya münafıklık damgasını yemiş olanlardı veya zayıflıkları sebebiyle Cenab-ı Hakkın Maz'i haddettiği kimselerdi. Öte yandan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da beni tebhüke varıncaya kadar hiç anmamış. Orada kalabalığın arasında otururken, Kap Malik ne yaptı? Ondan ne haber var diye sormuş. Beni selem birisi. Ey Allah'ın Resulü. Onu yakışıklı iki elbisesi ve çılımla iki tarafına bakması Medine'de hapsetti. Demiş. Muaz da ona şu cevabı vermiş. Ne kötü konuşuyorsun. Ey Allah'ın Resulü Allah'a katten olsun Malik hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. Resulullah aleyhissalatu vesselam sükut buyurmuşlar. Resulullah ve Vesselam bu durumdayken, uzaktan beyazlara bürünmüş bir adamın silahatini görür ve, bu gelen Ebu Heysem olmasın der. Gerçekten de o Ebu Heysem'e evsar Yani, sefer hazırlığı sırasında bir salık vurma verdi diye münafıkların birbirlerine karşı gözle direk istihza ettikleri zat, çağ sözlerine devamla der ki, Resulullah ve Vesselam'ın tebükten ayrılıp yola çıktığı haber bana ulaşınca keder ve üzüntüm tekrar arttı. Bir yalan hazırlamaya başladım. Yarın, Resulullah ve Vesselam'ın öfkesinden, ne söyleyerek kurtulabilirim, diyordum. Bu hususta ailemde aklı başında herkesin fikrine müracaat ediyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi yaklaştı dendiği zaman benden yanlış düşünceler dahil oldu. İyice anladım ki, hiçbir yalan asla beni kurtaramaz. Doğruyu söylemeye karar verdim. Derken Resulullah ve Vesselam bir sabah Medine'ye geldiler. O, bir seferden dönünce ilk iş olarak masjide uğrar. İki rekat namaz kılar. Ondan sonra halka görünürdü. Bu gelişinde de mavazını kılıp halkı kabul etmeye başlayınca sefere katılmayıp geride kalanlar gelip özür dilemeye. Özürleri hususunda inandırıcı olmak için yeminler etmeye başladılar. Bunlar 80 kadar erkekti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onların özürlerini kabul ediyor. Onlardan beyat alıyor. Onlara istiğfarda bulunuyor. İşlerini Allah'a havale ediyordu. Ben de geldim. Selam verdim. Selamımı işitince öfkeli öfkeli tebessüm etti ve gelsin dedi. Yaklaştım ve önüne oturdum. Niye geride kaldın? Sen bir at edip itaati sırtıma almış değil miydin dedi. Ben şu cevabı verdim. Evet ey Allah'ın resulü. Ben senin değil de dünya ehlimden bir başkasının yanında oturmuş olsaydım. İnandırıcı bir özür söyleyip mutlaka öfkesini gidererek yanından ayrılırdım. Çünkü... Allah bana yeterli bir ifade gücü vermiş bulunmaktadır. Ancak Allah'a kasem olsun kesinlikle inanıyorum ki bugün sizi benden razı kılacak bir yalan söylesem çok geçmeden Allah sizi bana öfkelendirecektir. Siz doğruyu söylesem bana kızacaksınız. Ama ben de o hususta Allah'tan af dilerim. Gerçeği söylüyorum. Kasem olsun hiçbir özrüm yoktur. Vallahi başka hiçbir vakit Sizden geri kaldığım zamanki kadar bütün ve zengin değildim. Benim bu itirafım üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam. İşte bu doğru konuştu dedi ve bana da. Kalk. Allah senin hakkında hükmedinceye kadar bekle buyurdu. Ben de kalktım. Beni selemeden bir kısım insanlarda koşarak beni takip ettiler ve bana. Allah'a kasem olsun bundan önce herhangi bir günah işlediğini bilmiyoruz. Savaştan geri kalan diğerinin yaptığı gibi Resulullah ve Vesselam'ın senin için yapacağı istiğfar bu günahın affettirmeye yeterdi dediler. Malik yavamla şunları anlattı. Sonra, benim vaziyetime düşen başka biri var mı? diye sordum. Evet iki kişi daha tıpkı senin gibi itirafta bulundular. Onlara da sana söylenen, söylendi dediler. Mürare İbn-i rebil ile Hilal İbn-i Ümeyye'e vakıfı radıyallahu dediler. Bana çok salih iki kişi zikretmiş oldular. Bunlar Belir gazvesinde bulunmuş. Nümune-i İntihsal kişilerdi. Bunların ismini duyunca, geri gidip özür beyan etme fikrinden vazgeçtim. Derken Resulullah aleyhissalatu vesselam, Müslümanlara gazveye katılmayanlardan sadece üçümüzle konuşmayı yasakladı. Bunun üzerine halk bizden çekindi ve yüz çevirdi. Öyle ki yeryüzü bana yabancılaştı. Dünya. Önceden bilip tanıdığım dünya olmaktan çıktı. Bu minval üzere elli gece geçirdik. Diğer iki arkadaşım. Halktan uzaklaşıp evlerinde oturup ağlayarak vakit geçirdiler. Onlardan daha genç. Daha güçlü olan ben dışarı çıkıyor. Namazlara katılıyor. Çarşı pazar dolaşıyordum. Ama kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namazdan sonra, ashabıyla oturmakta olan Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a uğrayıp selam veriyordum. İçimden, acaba, benim selamımı alarak dudaklarını kıpırdatır mı diye kendi kendime sorardım. Sonra yakınına durup namaz kılar. Göz ucuyla da ona bakardım. Namaza durunca bana baktığını da görürdüm. Ama ben ona yönerecek olsam derhal benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların cefasından çektiğim bu ızdıraplı hal uzayınca bir gün dayanamayıp gittim. Ebu Katade'nin bahçe duvarını açtım. O amcamın oğlu idi ve herkesten çok severdim. Yanına varınca selam verdim. Hayret! Vallahi selamımı almadı. Kendisine, Ey Ebu Katade Allah aşkına söyle! Allah ve Resulünü sevdiğimi biliyor musun? Dedim. Sustu. Cevap vermedi. Tekrar Allah aşkına diye yemin verdim. Yine konuşmadı. Üçüncü sefer Allah. Adına yemin verdim. Bu defa Allah ve Resul daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaş boşandı. Geri döndüm. Duvarı açtım. Kap hikayesine devamla der ki. Bir gün Medine çarşısında yürürken Medine'ye buğday satmaya gelmiş. Şam halisinden nabati bir fellah. Kav İbn-i ki bana kim gösterecek diyordu. Halkın ona gösterdi. Adam bana yaklaştı. Gassan kralından bir mektup getirdi. Ben okuma yazma bilirdim. Hemen okudum. Mektupta şöyle diyordu. Bana gelen habere göre arkadaşın sana sıkıntı veriyormuş. Allah seni hakaret görmek, sıkıntı çekmek için yaratmadı. Bize gel. Sana bir davranalım. Mektubu okur okumaz. Bu bir başka bela dedim. Tandıra götürüp attım ve yaktım. Nihayet bu borcu elli günden kırkı geçmiş. Hakkımızda vahide gecikmişti. Aniden Resulullah aleyhissalatu vesselamın elçisi geldi. Bana Resulullah hanımını terk etmeni emrediyor dedi. Ben boşayacak mıyım yoksa başka şekilde bir terk mi diye sordum. Hayır boşamayacaksın ondan ayrıl. Sakın yaklaşma." dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam aynı haberi diğer iki arkadaşıma da göndermişti. Hanımıma ailene dön. Onların yanında kal. Allah bu meselede bir hüküm bildirinceye kadar da orada bekler edim. Hilal İbnü Ümeyye'nin hanımı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a müracaat ederek "Ey Allah'ın Resulü! Ümeyye İbnü Hilal kendini kaybetmiş bir ihtiyardır." Hizmetçisi de yoktur. Ona hizmetini yapıversem bir mahzur var mı diye izin istemiş. ve Hayır. Hizmet edebilirsin. Ancak sakın yakınlaşmada. Bulunma. Cevabını almış. Kadın da. Hayır yarı Resulullah. Vallahi zaten onda kımılayacak mecal kalmadı. Vallahi cezalandığı günden şu ana kadar hiç ara vermeden habire ağlıyor. Dedi. Ailemden bazıları bana. Resulullah ve Vesselam'a gidip hanımın, hizmetlerini yapıvermesi için izin istesen iyi olur. Nitekim o, Hilal'in hanımına hizmet etmesi için müsaade etti diye tavsiyede bulundu. Hayır, dedim. Böyle bir talepte bulunmayacağım. Bana ne diyeceğini nasıl bilebilirim? Ben genç bir kinseyim. Böylece sıkıntısı daha da artan on gece daha geçirdim konuşmaktan yasaklandığımızın üzerinden tam 50 gece geçti. 50. gecenin sabah namazını ellerimizden birinin damında kılmıştım. Ben Allahu Teala'nın hakkımızda belirttiği o dehşetli hal içinde oturmuş duruyordum. Ruhum sıkılmış. Bütün genişliğine rağmen dünya daralmıştı. Sanki bir cennere içerisindeydim. Bir ses işittim. Bu serdağı üzerine çıkmış yüksek sesle bağıran birinin sesiydi. Dikkat kesildim. Bana sesleniyor ve Eyka İbn Malik müjde diyordu. Hemen secdeye kapandım. Hakkımızda bir kurtuluşun geldiğini anlamıştım. Meğer Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın bizi affettiğine dair müjdeli haberi o gün sabah namazında halka duyurmuş. Halk da bize müjdelemek üzere koşuşmuş. Bazıları da diğer iki arkadaşıma gitmişmiş. Bir bana at koşmuştu. Eklanlı bidiya iyyaya olarak seritip daha çıkmış. Tabii ki tes attan daha hızlı yol aldı. Müjdeci sesini duyduğum kimse bir müddet sonra bizzat yanıma gelince derhal iki parça elbisenin çıkarıp müjde ve deli olarak kendisine giydirdim. Yemin olsun o gün için başka bir şeyin yoktu. Emanet iki giyecek emin ettim. Onları giyip Resulullah Aleyhissalatu vesselamı görmek arzusuyla dışarı fırladım. Yollar halk grup grup beni karşılıyor. Cenab-ı Hakk'ın affı sebebiyle tebrik ediyordu. Bu minval üzere mahcide geldim. Resulullah aleyhissalatü vesselam etrafını saran ashabının ortasında oturuyordu. Beni görünce Halha İbni Ubeydillah Rabi'yallahu an kalktı. Bana doğru koşup musafaha yaptı ve beni tebrik etti. Yemin olsun. Onun dışında muhacirlerden başka kalkan olmadı. Kap onun bu samimi davranışını ömrü boyu unutmayacaktır. Kap sözlerine devam ederek şunları söyledi. Resulullah aleyhissalatu vesselam verince memnuniyetten ışıl ışıl. Mütebessim bir yüzle. Müjdeler olsun. Annen doğalından. beri yaşadığım en hayırlı gününü tebrik ederim dedi. Ben hemen sordum. Ey Allah'ın Resulü. Bu sizin bağışladığınız bir lütuf mu? Cenab-ı gelen bir lütuf mu? Hayır. Allah'tan gelen bir lütuf dedi. Kapı. İlaveten dedi ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın belki mübarekleri, sürurlu anlarında, bir ay parçası gibi nurlanır ve parlardı. Biz, bunu derhal anlardık. Ben önüne oturunca, Ey Allah'ın Resulü! Mazhar olduğum bu af sebebiyle ne var ne yok. Bütün malımı Allah ve Resulüne bağışlıyorum dedim. Hayır, dedi. Hepsi olmaz. Bir kısmını kendine ayır. Bu senin için daha hayırlı. Ey Allah'ın Resulü. Biliyorum ki, Allah beni sızkımdan, doğru sözlülüğümden dolayı kurtardı. Benim teybemden biri de artık. Yaşadığım müddetçe hep. Doğru söylemek olacaktır. Allah'a yemin olsun. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a re bunu söylediğim günden beri, Doğru söz hususunda, Allah'ın bana lütfettiği ihsandan daha güzeline mazhar olan birisini bilmiyorum. Yine Allah'a kasem ederek söylüyorum. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a söz verdiğim günden beri bir kerecik olsun yalan söylemeyi düşünmedim. Geri kalan ömrümde de Allah'ın beni yalandan korumasını biliyorum. Kağab şunu da söyledi. Bizimle ilgili olarak Allahu teala şu ayeti indirmişti. Ve olsun ki, Allah... Sıkıntılı bir zamanda bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken peygambere uyan muhacirlerle ensarın ve peygamberin teybelerini kabul etti. Teybelerini, onlara karşı şefkatli ve merhametli olduğu için kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen dünya onlara dar gelerek, nefisleri kendilerini sıkıştırıp Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan, savaştan geri kalmış üç kişinin teybesini de kabul etti. Allah Tevbe ettikleri için onların teybesini kabul etmiştir. Çünkü o, tevbeleri kabul eden, merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun, tevbe! 117 119 kap şunu da dermiş. Allah'a yeminle söylüyorum. Allah beni İslam'la şereflendirdikten sonra, bana göre... Resulullah ve Vesselam'a söylediğin doğru sözden daha büyük bir nimet vermemiştir. Allah'ın bana lütfettiği birinci büyük nimeti İslam'la müşerref olmam. İkinci büyük nimeti de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru söz söylememin nasip etmiş olmasıdır. Aksi takdirde, diğer yalan söyleyenler gibi ben de helak olacaktım. Nitekim Cenab-ı Hak, Vahiy, indirdiği zaman, yalan söyleyenler hakkında, bir kimse için söylenebilecek en kötü şey söylemiştir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Döndüğünüzde, kendilerin çıkışmamanız için, Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistirler. Yaptıklarının karşılığı olarak varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden hoşunu dolasınız diye, size yemin verirler. Siz onlardan razı olsanız bile, Allah yoldan çıkmış fasık kimselerden razı olmaz. Tebe. 95-96 kap şunu söyledi. Resulullah kerük seferinden döndüğü zaman sefere katılmayanlar gidip özür diledikleri. Resulullah aleyhisselatu ve selamında yemin etmeleri üzerine özürlerini kabul buyurup kendileriyle beyatlaşıp haklarında iste ifade bulunduğu kimselerden bir üç kişi ayrı tutulmuş. Onların mazhar olduğu haftan istifade edememiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim işimizi Allah hakkımızda hükmedinceye kadar terhir etmişti. Hakkımızda gelen ayette Cenab-ı Hakk'ın geri kalmış üç kişi sözünden kasıt. Savaştan geri kalmamız değildir. Bu geri kalış Resulullah ve Vesselam'in hakkımızdaki hükmü geri bırakması. Yemin ederek özür dileyenlerin özrünü kabul ettiği kimselerden ayrı tutmasıdır. 653 Berayet Turesi İbn-i Abbas radıyallahu anhüma Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah size can yakıcı azabıyla adab eder. Teybe 39 ayeti ile Medine'lilere ve çevrelerinde bulunan bedelileri Savaşta Allah'ın peygamberinden geri kalmak Kendilerini ona tercih etmekle yaraşmaz. Teybe 120 ayetini şu ayet nesletmiştir. Müminler toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir. Taifenin, dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmaları gerekli olmaz mı? Teybe, 122-654, Berayet Ruresi, Necdet i̇bn diyor ki, İbn-i Abbas Rabiallahu anhüma şu ayet hakkında sordum. Allah yolunda cihada çıkmazsanız, Allah size can yakıcı azabıyla azap eder. Teybe 39. Şu açıklamayı yaptı. Allah onlardan yağmuru kesti. Böylece kuraklık Allah'ın onlara takdir ettiği azabları oldu. 655. Yunus Aleyhisselam Suresi Ubadet-i Nurus Samit Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti hakkında sordum. Dünya hayatında da Ahirette de müjde onlardır. Yunus. 64. Şu cevabı verdi. Burada kastedilen müjde salih rüyadır. Mümin kul onu görür veya kendisine gösterilir. 656. Yunus Aleyhisselam Suresi. İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. H. Z. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki. Cenab-ı suda boğduğu zaman. ''Beni İsrail'in inandığından başka ilah olmadığına inandım.'' dedi. Yunus 90. Cebrail buyurdu ki, ''Ey Muhammed! Sen beni denizin çamurundan alıp, Allahüm rahmeti ona ulaşır erir, korkusuyla ağzını tıkarken görseydin.'' 657 Hud Aleyhisselam Suresi İbn Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Heze Ebu Bekir Radıyallahu Anh, ''Ey Allah'ın Resulü! Saçların ağardı. Yaşandı dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Beni. Hud. Vakla, Mürselat. Amme i ve İzhaş Şemsükür Züretuleleri ihtiyar attı. Cevabını verdi. 658. Hud Aleyhisselam Suresi. Yine. İbni Abbas Radiyallahu Anh'ın anlattığına göre. Kendisine cevapı hakkın şu nealdeki kelamından sual sorulmuştur. Bilin ki. Onlar. Kur'an okunurken gizlenmek için iki büklüm olurlar. Bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o, kalp yerde olanı bilendir. 5- i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şu açıklamayı yapmıştır. Bunlar helada soyununca avret mahallerinin açılıp, o manzaralarının semaya ulaşmasından, Kezrar hanımlarıyla cinsi mukarenet sırasında soyununca çıplak hallerinin semaya ulaşmasından korkup hayal duyan, bu yüzden kendilerine sıkıntı veren kimseler hakkında mazil olmuştur. 659. Hud Aleyhisselam Suresi Ebu Musa el-İşari radıyallahu anlatıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Allahu Teala, zalime biraz fırsat tanır. Ama bir de yakaladı mı artık paçayı kurtaramaz. Sonra şu ayeti okudular. Allah kasabaların zalim halkını yakalayınca böyle yakalar. Yakalaması da şiddetli ve elimdir. Hit. 102. 20'i rivayetinde. Fırsat tanır yünlü değil. Müjdet tanır yünhül olması muhtemeldir demiştir. 660 Hud Aleyhisselam Suresi İbn-i Mesud Allahu An anlatıyor. Bir adam gelerek. Ey Allah'ın Resulü. Ben şehrin öbür tarafında bir kadına elledim. Cima yapmaksızın onunla elsimi tatmin ettim. Ve işte ben buradayım. İstediğin cezayı mers dedi. Hazreti Ömer atılarak. Allah seni örtmüş. Keşke sen de kendini örtüp açıklamasaydın dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbir cevap vermedi. Adam kalkıp gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peşine bir adam göndererek onu çağırtıp ayeti okudu. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt kabul edenlere bir öğüttü. 114. Bunun üzerine bir adam. Ey Allah'ın Resulü bu hüküm sadece soru sahibi için mi başkasına da şamil mi diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Herkes için cevabını verdi. 661 Yusuf Aleyhisselam Suresi Uretu Nuzübe Rahimehullah anlatıyor. Ben, diyor, Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a'ya şu ayetten sordum. Öyle ki, peygamberler ümitsizliğe düşüp, yalanlandıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Yusuf 110 Bu ayette geçen bir kelime küzdü bu şeklinde çedeli şey mi okunmalı bu şeklinde şeddesiz mi okumalı? Dedim. Bana. Onları kavimleri yalanladı diye cevap verdi. Urve ki. Öyle ise. Yemin olsun. Onlar kesinlikle bildiler ki. Kavimleri kendilerini teklif etmiştir. Böyle okununca teklif edildikleri zannına düştüler diye bir mana verme ihtimali kalmaz dedim. Hazreti Aişe. Ey Urvecik. Öyledir. Peygamberler bu hususta kesin kanaate vardılar, dedi. Ben tekrar, ama ayet belki de bu diye okunmalı, dedim. Cevaben, Allah korusun, peygamberler, Rableri hakkında böyle bir zanna düşmezler, dedi. Ben tekrar, bu ayet nedir, kimlerden bahsediyor, diye sordum. Cevaben, onlar peygamberlerin kendilerine tabi olan adamlarıdır. Bu kimseler Rablerine inanmış. Peygamberlerini de tasdik etmişlerdi. Ancak maruz kaldıkları bela uzamış, Allah'tan onlara gelecek yardım da gecikmiştir. O kadar ki, kavimlerinden kendilerini teklif edenler sebebiyle peygamberler midlerini kestikleri ve artık ekbalarının kendilerini teklif ettiği zannına düştükleri bir anda Allah'ın yardımı onlara ulaşmıştır. İşte ayet-i bu durumdaki peygamberler ve onların ekbaları kastedilmektedir. 662. Yusuf Aleyhisselam Suresi, İbn Abbas radıyallahu anhüma şu ayet hakkında. Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar Yusuf. 106. Şu açıklamayı yapmıştır. Yani, onlara kendilerini kim yarattı? Semavat ve arzı kim yarattı diye sorarsınız. Allah diye cevap verirler. İşte bu onların imanıdır. İbadet etmeye gelince Allah'tan başkasına taparlar. Bu da onların ortak koşmaları, şirketleridir. 663, Rad Suresi, H.Z. Ebu Hüleyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hakk'ın, arıza birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekimler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulanıyor. Böyleyken biz onlardan bazısını yemişlerinde ve tadlarında, Bazısından üstün kılıyoruz. İşte bunlarda da aklını kullanacak cümleler için elbette ayetler vardır sırat. 4. Kelam ilahisine geçen üstünlük hüğü şöyle açıkladılar. Bu onların kalitesiz, farisi çeşitten tatlı ve ekşi oluşlarıdır. 664 İbrahim Aleyhisselam Suresi Ebu Umame Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu selam. Ardında cehennem vardır. Orada kendisine irini su içirilecektir. İbrahim 14, 16 ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı. İğren ağzına yaklaştırılır. Ondan ikra eder. İrinir. Biraz daha yaklaştırılınca suratı yanar ve başının derisi dökülür. İğreni içince kıçından çıkıncaya kadar. Geçtiği yerleri ve bu meyanda bağırsaklarını paramparça eder. Resulullah bu açıklama üzerine şu ayetleri okudu. Ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynağı su içirilen kimseler. Muhammed 15. Onlar yardım istediklerinde erimiş maden gibi. Yüzleri kavuran bir su kendilerine sunulur. Kehf 29-665 İbrahim Aleyhisselam Suresi Enes İbni Malik radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın hoş bir sözü. Kökü sağlam. Dalları göve doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyver veren hoş bir ağaca. Benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun İbrahim? 24-25 ayetinde zikredilen ağaç hakkında. O hurma ağacıdır buyurdu. Ve takip ayette ifade edilen kötü ağacı da hansal et zakkum. Ebu Cehi karpuzu da denir. Mercimek ağacıdır benzetti. Ayet şöyle. Çirkin bir söz de yerden koparılmış bir sebatı olmayan kötü bir ağaca benzer İbrahim. 26-666 İbrahim Aleyhisselam Suresi Elbera İbn-ül Azibadiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Müslüman, kabirde suale maruz kalınca, Allah'tan başka ilah bulunmadığı ve Muhammed'in onun kulu olduğuna şehadet eder. Bunun delili şu ayettir. Allah inananları dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerine tutar. Zalimleri de saptırır. İbrahim 27-667 İbrahim Aleyhisselam Suresi İbn-i Abbas Rabiallahu Anhüma Allah'ın verdiği nimetlerin nankörlükle karşılayanları ve milletlerini helak yurduna ve aslanacakları cehenneme götürenleri görmüyor musun İbrahim? 27-28 ayetini açıklama sahibinde Onlar vallahi Kureyş kafirleridir. Ankörlükte karşılanan nimet ve Muhammed aleyhissalatu ve selamdir. Helak yurduna götürdüler imanı sı. Belirli günü ateşe götürdüler demektir. 668 İbrahim aleyhisselam suresi H ve A C Allahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve şu ayetten sordum. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği. Her şey üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde sakın. Allah'ın peygamberlerine verdiği sözdence heyecanı sanma. İbrahim 47-48 Ve dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! O gün insanlar nerede olacaklar? Sırat üzerinde cevabını verdi. 669 Hicr Suresi i̇bn Abbas Radiyallahu anhum'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın arkasında çok güzel bir kadın namaz kılıyordu. Cemaaten bazıları onu görmemek için ön safa kaçıyor. Münafık ve cahi takımından bazıları da en arka safa geliyor. Rükü'ye vardığı zaman koltuğunun altından ona bakıyordu. Bu durum üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. And olsun. Sizden öne geçenleri de biz biliriz. Geri kalanları da biz biliriz Hicr. 24-670 Hicr suresi. Ve bu sayede Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam müminin terasetinden kaçınım. Çünkü o Allahu Taala'nın nuruyla bakar. Buyurup sonra şu ayeti okudular. Elbette bunda fikir, U, piraseti olanlar için ibretler vardır. Hicr 75 671. Hicr suresi. İbn Abbas radıyallahu anhu demiştir ki Andolsun ki sana Sebul Mesani'yi ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Hicr 87 ayetinde geçen es Sebul Mesani. Uzun sureler tüvelidir. 672 Hicr Suresi. Yine i̇bn Abbas radıyallahu Allahu Anhüma. Kur'an'ı parçalayanlara da Hicr 91 ayetini açıklamak üzere. Onlar ehli kitaptır. Yani Yahidi ve Hristiyanlar. Bunlar onu parçalara bölerek bazı kısımlarına inandılar. Bazı kısımlarına inanmadılar, buyurmuştur. 673 Hicr Suresi H. Z. N. F. an. Rablerine and olsun ki hepsini yaptıklarından sorumlu tutacağız. Hicr 92-93 ayeti ile ilgili olarak Onlar, La ilahe illallah demekten sorumlu olacaklar demiştir. 674 Nası Suresi İbn-i Abbas R. F. Gönlü imanla dolu olduğu halde Zor altında olan kimse müstesna. İnandıktan sonra Allah'ı inkar edip, Gönlünü kafirliğe açanlara Allah katından bir azap vardır. Büyük azafta onlar içindir. Naf. 106 ayetindeki umumi hükümden şöyle bir istisna yaptı. Rabbin, türlü eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, Allah uğrunda savaşan ve sabreden kimselerden yanıdır. Rabbin şüphesiz bundan sonra da bağışlar ve merhamet eder. Naf on Burada kastedilen Abdullah İbn-i Ebi Salih'tir. Bu zat, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahit katibi idi. Şeytan onu şaşırttı. kafirlere katılmasına sebep oldu. Resulullah ve Vesselam Fetih günü. Onun öldürülmesini emretti. Araya Hazreti Osman girerek affını diledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu affetti. 675. Nasr suresi Mübey İbn Ka'b radıyallahu an anlatıyor. Uhud savaşında Ensar'dan 64, Muhacirlerden de 6 kişi şehit düştü radıyallahu anhum ecmaîn. Bu şehitlerden biri de Hazreti Hamza radıyallahu an idi. Bunların direkellerinden bazı kuzularını kopararak hakaretlerde bulundular. Bunun üzerine Ensar, "Bir gün Bedir'de böyle bir fırsat düşerse, bu hakaretin daha fazlasını yapacağız." dediler. Mekenin fethi günü olunca şu ayet indi. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynı ile mukabele edin. Sabrederseniz andolsun ki bu sabredenler için daha iyidir. Nasr 126 Bir adam "Bugünden sonra Kureyş yok." dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam 4 kişiden başka kimseye dokunmayın diye emretti. 676 Benû İsrail Suresi i̇bn Abbas Abbas radıyallahu anhüma. Sana gösterdiğimiz rüya ile de Kur'an'da lanetlenmiş ağaçla sadece insanları denedik. İsra. 60-i ayette geçen rüya için şu açıklamayı yaptı. Bu. Resulullah aleyhissalatu vesselam mirak gecesinde Beytul Maktis'e götürüldüğü zaman gözüyle görmesidir. Kur'an'da lanetlenmiş ağaç da Zakkum ağacıdır. 677. Ben-i İsrail Suresi. İnname sübhanallahi Allahu amm bir şehri yok etmek istediğimiz zaman onu nimet ve refahtan şımarmış elebaşılarına yola gelmelerini emrederiz. Ama onlar orada ince yoldan çıkarlar. Artık o şehir yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. İsra 16. ayetindeki şımarmış elebaşılarına emri deriz ifadesiyle ilgili olarak şunu söylemiştir. Biz cahiliye devrinde Sayıcı artan bir kabile için. Falanca kabile arttı derdik. 678. ben İsrail Suresi. Yine İbn-i Mesud Allah'u an. Onların taptıkları da Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar İsra. 57 ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı. İnsanlardan bir grup. Cinlerden bir gruba tapıyorlardı. Bu cinliler Müslüman oldular. İnsanlar hala bunlara tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine ayet nazil oldu. 679, ben İsrail Suresi, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bir gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız İsra. 71, nalindeki ayetle ilgili olarak şunu söyledi. Onlardan biri çağırılır. Amellerinin yazıldığı, kitap sağ eline verilir. Vücudu 60 zira genişletilir. Yüzü beyazlaştırılır. Başına pırıl pırıl yanan inciden bir taç geçirilir. Bu haliyle arkadaşlarının yanına döner. Arkadaşları onu uzaktan görünce, Ey Rabbimiz bunu bize de ver ve onu hakkımızla mübarek kıl derler. O, yanlarına gelir ve onlara, Müjde sizlere, Her birinizde bunun bir misli var der. Kafire gelince, Onun suratı kararır. Onun da vücudu, Altmış zira genişletilir. Ona da bir taç giydirilir. Arkadaşları onu görünce, bunun şerrinden Allah'a sığınırız. Ey Rabbimiz onu bize verme derler. Bu da arkadaşlarının yanına gelir. Onlar, Ey Rabbimiz, onu zelil et derler. O da, Allah sizi rahmetinden uzak tuttu. Sizden herkese bunun bir misli verilmiştir der. 680. ben İsrail. Suresi İbn Ömer radıyallahu anhüm Güneşin kayması duluk kuş kems, anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kılıcı İsra 78 ayetinde geçen duluk kuş maksat güneşin melli derdi 681 Beynü İsrail Suresi yine Muhatta'da İbn Abbas radıyallahu anh geldiğine göre İbn Abbas duluk kuş birini. tabirini izzar faaliye diye açıklardı bu da gölgenin batı cihetinden çekilip doğuya meyretmesidir. etmesidir. Burada tam zeval dediğimiz öğle vaktini ifade eder. Güneş gökte tam tepededir ve artık batı cihetine etmektedir. Ayetin devamında gelen orsakul el-stabini de gece ile gece karanlığının birleşmesi diye açıklardı. 6.82 ben İsrail Suresi Ebu Hübeyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Sabah namazı şahidlidir. İsra 78 ayeti hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar. 683. Ben-u İsrail Suresi. Yine Ebu Hüleyre Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a. Ümit edebilirsin. Rabbin seni bir makam-ı Mahmud'a gönderecektir. İsrail 79 ayetinde zikredilen makam-ı Mahmud'dan sual meyildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu şefaattir diye cevap verdi. 684, Ben-u İsrail Suresi, i̇bn Ömer Rab'i Anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, İnsanlar kıyamet günü cemaatler halinde olacaklar. Her ümmet kendi peygamberini takip edip, Ey falan, bize şefaat et. Ey falan bize şefaat et. Diyecekler. Sonunda, şefaat etme işi bana kalacak. İşte makam ırmahlı budur. 685, ben İsrail Suresi, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hicretle emredildiği zaman kendisine şu ayet indi. De ki, Rabbim, beni dahil edeceğin yere Medine'ye hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden Mekke'den hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katımdan beni destekleyecek bir kuvvet ver İsra. 86-86 Ben-i İsrail Suresi İbn-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Yahudilerden bir gruba uğradı. Onlardan bazısı Muhammed'e ruh hakkında sorun dedi. Bazısı da Sakın sormayın. Hoşunuza gitmeyecek şeyler işitirsiniz diye aralarında konuştular. Sonunda kalkıp Ey Ebu Kasım bize ruhtan anlat. Ruh nedir dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir müddet sessiz durdu. Ben anladım ki kendisine vahiy inmektedir. Sonra okudu. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Allah'ın emrinden ibarettir. Size onun hakkında az bir ilim verilmiştir. İsra 85 bir rivayette. Onun hakkında az bir ilim verilmiştir denmektedir. Amish Bizim kıraatımız böyledir demiştir. 687. ben İsrail Suresi. H.Z. İbni Abbas radıyallahu anhümatan gelen. Tirmizinin girdiği her rivayeti şöyledir. Yahudiler. Bize çok ilim verildi. Bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse ona çok ilim verilmiş demektir dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. De ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da kartsak. Rabbimin sözleri tükenmeden. Denizler tükenirdi. Kehf. 109-688 ben İsrail Suresi Saffan İbni Asav radıyallahu anh anlatıyor. İki Yahudi konuşuyorlardı. Biri arkadaşına Gel seninle şu peygamber aleyhissalatu vesselame gidelim ve bir şeyler soralım dedi. Arkadaşı ona peygamber deme diye müdahale edip ekledi. Şeyet o kendisinden peygamber diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri dört olur. Beraberce gidip Resulullah aleyhissalatu ve selam'a intihan niyetiyle dokuz açık ayetten soru sordular. Resulullah aleyhissalatu ve selam onlara Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayın. Hırsızlık yapmayın. Zina ve işlemeyin. Allah yedim haram kıldığı cana kıymayın. Masum kişiyi öldürtmek için sultana gammazlamayın. Sihir yapmayın. Faiz yemeyin. Günahsız kadına. Zina istirası atmayın. Savaş sırasında cepheyi koyup kaçmayın. Ey Yahudiler! Bilhassa sizin için söylüyorum. Cumartesi günü yasalını ihlal etmeyin dedi. Saffan der ki. Bu cevap üzerine Yahudiler. Resulullah aleyhissalatu vesselamın el ve selamın ayaklarını öptüler ve Şehadet ederiz ki, sen peygambersin dediler. Saffan diyor ki, Resulullah aleyhissalatu re selam onlara, öyleyse niye bana uymuyorsunuz diye sordu. Onlar, Davud aleyhisselam, neysinden peygamber kesilmesin diye dua etti. Biz, sana uyduğumuz takdirde Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz cevabını verdiler. 689 Ben-i İsrail Suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhuma: Ey Muhammed namaz kılarken sesini yükseltme. Gizli de okuma. İkisi ortasında bir yol tut İsra. 110 ayeti. Hakkında şu açıklamayı yaptı. Bu ayet. Resulullah aleyhissalatu vesselamın gizli tebliğatta bulunduğu sırada nazil olmuştur. O zaman sesini yükseltince müşrikler işitiyor ve Kur'an'ı onu indirene, onu getirene küfrediyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri, namazını açıktan yapma, yani açıktan, yüksek sesle okuma, ta ki müşrikler duymasın, ashabın işitmeyeceği kadar da kısma, buyurarak ikisi arası, yani seslilikle sessizlik ortası bir yol tutmasını emretti. 690, ben İsrail Suresi, H Ayşe Allahu Anh'a diyor ki, Şu ayet duvar hakkında azil olmuştur. Ey Muhammed namaz kılarken sesini yükseltme. Gizli de okuma. İsra. 110-691. Keh Suresi. Ebu Derda Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdu ki. Kim? Kehf Suresinin başından bir rivayette. Sonundan 10 ayet ezberlerse Mesih Deccal'in şerrinden emin olur. 692. Kehf Suresi. İdn-i Müseyye diyor ki ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak faydalı işler. Sevap olarak da, emel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır Kehf. 46 ayetinde geçen baki kalacak faydalı işler. Kulun sarf edeceği Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah La Havre ve La Kuvvete İlladilla sözlerdir. 693 Kehf Suresi Said İbn-i Cübel anlatıyor. İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma dedim ki, nef Bekkali, İsrailoğullarının peygamberi olan Hazreti Musa Aleyhisselam, Hızır'ın arkadaşı olan Musa olmadığını zannediyor. Bana şu cevabı verdi. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Ben Übey-i İbn-i Kafabiyallahu dinledim. Demişti ki, ben Resulullah ve selam'tan işittim şunu anlattı. Musa Aleyhisselam beni İsrail'e kut ve irat etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine, insanların en bilgini kimdir diye soruldu. Ö, benim diye cevap verdi. Cenabı Hak, Allahu Alem yani en iyi bilen Allah'tır. Demediği için Musayı azarladı. Ve, iki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir diye ona lahetti. Hazreti Musa aleyhisselam "Ey Rabbim ben onu nasıl bulabilirim?" diye sordu. Kendisine "Bir zeminle bir balık koy. Onun sırtını al. Balığı nerede itirirsen o zat oradadır." dendi. Dendiği gibi yaparak yola çıktı. Kendisiyle beraber hizmetçisi olan Yusha ibn da yola çıktı. Beraberce yürüyerek bir kayanın yanına geldiler. Hazreti Musa ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada yattılar. Balık kımılayarak zemilden çıkıp denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu. Balık için bir kanal meydana gelmişti. Hazreti Musa aleyhisselam ve hizmetçisi balık için olduğunu bilmeksizin bu manzaraya şaşırdılar. Günlerinin geri kalan kısmı ile o gece boyu da yürüdüler. Musa'nın arkadaşı ona balığın gitmesini haber vermeyi unutmuştu. Sabah olunca Hazreti Musa Aleyhisselam hizmetçisine, hele sabah kahvaltımızı getir. Biz bu yolculukta yorulduk, dedi. Ama emri olunduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. Hizmetçi, hani bir kayanın yanına gelmiş yatmıştık ya. Ben balığı orada unuttum. Onu hatırlatmayı, bana mutlaka. Şeytan unutturdu. Balık denize şaşılacak şekilde sığışıp gitmişti, dedi. Musa Aleyhisselam. Bizim aradığımız orasıydı. Dedi ve hemen izlerinin üzerine geri döndüler. İzlerini takip yürüyerek kayaya kadar geldiler. Musa Aleyhisselam orada örtüsüne bürünmüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Kızıl Aleyhisselam ona. Senin bu yerinde selam ne gezer? Ben Musayım. Benim İsrailin Musas mı? Evet. Sen? Allahım sana öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. Ben de Allahım bana öğrettiği bir ilmi bilmekteyim ki. Onu da sen bilemezsin. Allah'ın sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymamı kabul eder misin? Sen benimle beraber olmak sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini bilmediğin şeye nasıl sabredeceksin ki inşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem ben senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Öyleyse gel. Ancak madem bana tabi olacaksın. Ben sana haber vermedikçe bana hiçbir şey sormayacaksın dedi. Hz. Musa aleyhisselam tamam dedi. Hazreti Musa ve Hz. Hızır aleyhisselam beraberce gittiler. Deniz kıyısında yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendilerin gemiye almalarını söylediler. Gemi sahipleri de Hızır aleyhisselamı tanıdılar. Ve ücret istemeksizin onları gemiye aldılar. Hızır aleyhisselam gidip geminin tahtalarından birini deldi. Hazreti Musa aleyhisselam ona. Bak, bunlar bizi bedava gemilerine aldılar. Sen gidip gemilerini deldin. Adamları boğacaksın. Hiç de yakışık almayan bir iş yaptın dedi. ''Hızır, Ben. Sana. Benimle bulunmaya sabredemezsin.'' Demedim mi dedi? Hazreti Musa, unuttuğum şey sebebiyle beni sigara çekme. Bu iş sebebiyle bana zorluk çıkarma ricasında bulundu. Sonra bunlar gemiden indiler. Sahi boyu yürürken. Çocuklarla oynayan bir davrucu gördüler. Hızır Aleyhisselam bir davrucuyu yakaladığı gibi eliyle başını kopararak çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam masum bir çocuğu kısar hakkın olmaksızın niye öldürdün? Bu çok yadırganacak bir iş dedi. Ben sana demedim mi? Sen benim beraberrliğim ve sabrı demersin diye Kızıl Aleyhisselam Musa'ya çıkıştı. Hazreti Musa ama bu birinciden de şiddetli idi dedi ve ilave etti. Bundan sonra sana bir şey sorarsam, beni arkadaş etme. Nazarımda bu hususta haklı sayılacaksın dedi. Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek bir şeyler istediler. Ama kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar. Kızıl aleyhisselam eliyle şöyle göstererek. Eğilmiş diyordu. Onu doğrulttu. Hazreti Musa aleyhisselam ona. Bir cemaat ki, kendilerine geliyoruz. Bize ilgi gösterip, ağırlamıyorlar. Yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun. Dilesen ücret alabilirdin dedi. Kızıl Aleyhisselam, Hazreti Musa'ya, artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin tevilini haber vereceğim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ara ilave etti. Allah Musa'ya rahmet buyursun. Keşke, Hazreti Hızır'la beraberliğe sabretseydi ve maceralarını bize nakletseydi. Bunu ne kadar isterdim, Zavri devam ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Birinci sorusu Musa'nın bir unutması idi. Bir serçe gelerek geminin kenarına kondu. Sonra denizden gazasıyla su aldı. Hazreti Hızır bunu göstererek Hazreti Musa'ya, Bak, dedi. Benim ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi. Allah'ın ilminden. Şu kuşun denizden eksilttiği kadar eksiltir. 694. Kehf Suresi. Ebu Derda Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı Kehf. 82. Ayetini açıkladı ve O hazine altın ve gümüştendi buyurdu. 695. Kehf Suresi. Zeynep Bin Tucaş Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu. La ilahe illallah. Yaklaşan bir beladan arabın Vay haline. Bugün. Yecüz ve Mecüz'ün seddinden şöyle bir gedik açıldı. Baş parmağı ile şehadet parmağını halka yaparak gösterdi. Ben. Ey Allah'ın Resulü. Yani içimizde salih kimseler olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet dedi. Fenalıklar artarsa öyle olur. 696 Keh Suresi Ebu Hüseyre Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Zülkarneyn'in inşa ettiği seyit hakkında buyurdular ki Yezül ve Mecid onu her gün uyuyorlar. Tam gelecekleri sırada başlarında bulunan ve. bırakın artık Delme işini yarın yaparsınız der. Onlar bırakıp gidince Allah seddi daha sağlam olacak şekilde eski halini iade eder. Böylece günler geçer. Kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarını Allah'ın arzu ettiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis. Haydi dönün. Yarın inşallah bunu geleceksiniz der ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Resulullah aleyhissalatu vesselam devamla der ki. Dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit seddiğine halde bırakmışlarsa öyle bulurlar ve o dünkü çalışma sonunda derler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içi kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Yecüze Mecid göre bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Şöyle derler. Arzıda olanları ezim ezim ezdik. Semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurt gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip, her birini parçalanmış halde yere serer. Resulullah aleyhissalatu ve selam sözünü şöyle tamamladı. Muhammed'in nefsini elinde tutan Zatakasen olsun. Yeryüzündeki bütün hayvanlar, onların etinden yiyerek canlanır. Sütlenir ve semirir. 697 Keh Suresi Musa i̇bn Saad anlatıyor. Babama şu ayet hakkında sordum. Ey Muhammed! Sizi analice en çok zararlı olanları haber verelim mi de. Kehf 103 ve dedim ki. Burada kastedilenler haruriler midir bana? Hayır. Onlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü Yahudiler. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı teklif ettiler. Hristiyanlar ise cenneti teklif ettiler ve Cennette ne yiyecek ne de içecek vardır dediler. 698 Keh Suresi, Ebu Hüveyre Allah'u anh haber veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet, günü, şişman, iri bir adam mizana getirildi da Allah indinde sinek kanadı kadar ağırlığı olmadığı görülür. Resulullah aleyhissalatü vesselam ilave etti. Dilerseniz şu ayeti okuyun. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlar için hiçbir tartıda bulunmayacağız. Kehf 105 699 Kehf suresi. Ve bu saat İmrufa'dale adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı işittim şöyle demiştir. Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şire bir duyuruda bulunur. Kim işlediği bir amelde Allah'a birini ortak koşmuş ise sevabını ondan istesin. Zira Allah, şirkin her çeşidi en müstani olan zattır. 700. Meryem Aleyhisselam Suresi Bu İbn-i Şubey adıya Allah'u an anlatıyor. Ben, Necrana gelince bana sordular. Sizler bu ayeti okuyordunuz. Ey Harun'un kız kardeşi! Baban kötü bir kimse değildi. Meryem 28. Halbuki, Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhi selamdan yüzlerce yıl önce yaşamıştır. Nasıl olur da İsa'nın annesi olan Hazreti Meryem, Hazreti Musa'nın erkek kardeşi olan Hazreti Harun'un kız kardeşi olur. Ben Meryem'e Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gelince, bu meseleyi ona sordum. Şu cevapta bulundular. Onlar, kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve salih kişilerin isimleriyle isimleniyorlardı.